Sual: Madem Allah Alim'dir, onun bilmesi ve iltifatı kafidir. Ehli kemal büyük zatlar daima kendilerini setretmişler. Hem bâkî bir âlemde hakikatler bütün çıplaklığıyla ortaya döküleceğine göre ne için Risale-i Nur'un meziyetleri, ilahi inayet ve ikramlar çoklukla zikredilmiş? Said Nursi'nin hizmet-i Kur'aniyesi esnasında mazhar olduğu harika muvaffakiyet ve kemalat beyan edilmiş. Ve bunlar ne için neşredilmiş? Hatta ilmi eserlerinin birçoğunun arkasında bu nevi takrizler konulmuş. Cevap Bu hususta mukni cevaplar bazı mektuplarda vardır. Bir hülasası şudur. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'un neşriyle hizmeti, doğrudan doğruya Kur'an hesabınadır. İman hakikatlarının neşri, Müslümanların imanlarının takviyesi, kuvvetlenmesi, dolayısıyla İslam dininin teali etmesi, din düşmanlarının müfsit hücumlarının def edilmesi ve İslam dininin insanlar arasında maddi ve manevi kemalatın zübde ve hülasası olduğunu aleme ilan etmek ve herkese kanaatı kat'iye vermek için zikredilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi, aleyhte olanlar öyle insafsızca hücumlarda bulunmuşlardır ki, Sayit Nursi, hadsiz muarızlara, çok kuvvetli ve kesretli düşmanlara karşı, Az fakir ve zayıf olan Risale-i Nur talebelerine kuvvet-i maneviyye, gaybi imdat, teşci, sebat ve metanet vermek için Risale-i Nur hakkındaki ikram-ı ilahi ve hizmetin makbuliyetine ait inayet-i rabbaniyeyi zikretmiş, insafsız hücum ve asılsız iftiralara karşı mecburiyetle müdafaaya geçilmiştir. Hem tarihçiyi hayata geçen bir mektubunda Bediüzzaman "Ben itiraf ediyorum ki" Böyle makbul bir eserin mazharı olma hiçbir vecile liyakatim yoktur. Fakat çok ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağacı halk etmek kudreti ilahiyenin şehnindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki Risale-i Nûru senadan maksadım Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. Halık Rahimime yüz binler şükür olsun ki beni kendime beğendirmemiş nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefsi emmareyi başkalarına beğendirmek arzusu kalmamış kabir kapısında bekleyen bir adamın arkasındaki fani dünyaya riyakârane bakması acınacak bir hamakattır ve dehşet verici bir hasarettir İşte bu haleti ruhiye ile yalnız hakiki imaniyenin tercümanı olan Risale-i Nur'un Kur'an'ın malı olarak meziyetlerini izhar ediyorum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 aleyhteki iftiralara cevap olarak neşredilmiş hakikatlardır. Üstadın hayatı külli hizmeti noktasından topluca iki büyük safa arz etmektedir. Birincisi doğuşundan itibaren tahsil hayatı, Van'daki ikameti, İstanbul'a gelişi, siyasi hayatı, seyahatleri, Harbi Umumiye'ye iştiraki, Rusya'daki esareti, İstanbul'da Darül el İslamiye azalığında bulunuşu Kuvay Milliye'de İstanbul'daki hizmeti, Ankara'ya gelerek ilk meclis mebusanındaki faaliyetleri ve kısa bir müddet sonra Van'a çekilip inzivayı ihtiyar etmesi gibi her biri ayrı bir hayat sahnesi olan üstadın hayatının bu birinci safası iman ve Kur'an hizmeti itibariyle ikinci safa hayatının mukaddemesi hükmündedir. İkinci büyük hizmetine hazırlıktır. Ömrünün 50. senesine kadardır. İkincisi Vanda inzivada iken Garba Nef yedilip Isparta'nın Barla nahiyesinde ikamete memur edildiği zamandan başlar ki Risale-i Nur'un zuhuru ve intişarıdır. Azami ihlas, azami fedakarlık, azami sadakat, metanet ve dikkat ve iktisat içinde Risale-i Nur'la giriştiği hizmet-i imaniye ve manevi cihadı ı dini yedir. Hayatının bu ikinci safhası Harbi Umumi'nin neticesinde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 İslamiyet'e asırlarca hizmet etmiş kahraman bir millet için dikkatle incelenmesi lazım gelen bir devredir. Üstad Risale-i Nur'u tehlif ederken, Kur'an'ın icazî lamaları olan bu eserlerin, her tayife-i insaniyede inkişaf edeceğini, dinsizliğin memleketimizi istilasına mani olacağını, memleket ve millet için bir sedd-i Kur'anî vazifesini göreceğini, Risale-i Nur hizmetinin umumiyet kesbedip, Türk milletinin yine İslamiyet'in kahraman bir ordusu ve fedakarı olacağını Risale-i Nur'un neşri ve ilede resmen intişarı, milletçe benimsenmesi ve marif dairesinin hakikatı Kur'aniye'ye yapışması neticesi maddeten ve manen milletin terakki edeceğini, İslamiyet'in büyük kuvvet bulacağını zikretmiştir. Risale-i Nur bir alemdir, ünvandır. Bu zamanda zuhur eden Kur'ani hakikatler manzumesidir.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 Tarihçi hayatta geçen bazı mektuplardan anlaşılacağı üzere, Said Nursi bir zamanlar felsefe mesleğinde çok ileri gitmiş, sonra Kur'an-ı Hakîm-i hak ve hakikata erişmiş ve bu zamanda fen ve felsefe ile iştigal edip, şek ve şüphelere maruz kalanları, akli delillerle şüphelerden kurtaracak eserler telif etmiştir. Risale-i Nur'un yolu, mesleği bu zamandaki hayat şartlarına, İnsanların ahvali ruhiyelerine göre en selametli, en kısa ve umumi bir cadde Kur'an'dır. Serâpa ilim ve tefekkür üzerine gitmektedir. İçtimai hayatta çeşitli hizmetler gören fertlerin istifadesi büyüktür. Risale-i Nur'u okuyan ve ondan ders alarak tefekkür-i imaniyeyi kazananlar, dünyevî vazife ve mesleklerini ahiret hayatına ve ebedî saadete vesile yaparak büyük bahtiyarlığa erişecektir. İslam dinindeki bu büyük hakikati derk eden münevverler, elbette hak dininin hizmetini büyük bir saadetle deruhte edecekler, hakikati arayan fakat bulamayan insanlığa da neşre çalışacaklar. Evet, talebe, profesör, mebus, kim olursa olsun, mesuliyet dairesi olanlar, muhitini tenvir ile mükelleftir. Bir vilayet, hatta bir memleketin saadet ve selameti, tenvir ve irşadı ile mükellef olanlar,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 Üstadın rızâ ilahiye matuf hizmet, hareket ve faaliyetlerini başka maksat ve gayelere yorumlamak isteyenler, ancak basiretsizliklerini ilan ediyorlar. İnsanın yüksek mahiyet ve ruhunun istediği hakiki saadet, ancak Kur'an'ın gösterdiği yolda ve rızâ-i parıldadığı ufuktadır. Bediüzzaman, Risale-i Nur'la insanlığa bu yolu ve bu ufku göstermekte, sırat-ı müstakim ashabının nurlu kafilesine iltihak etmenin,